kemel iman hocamızdan Rahman suresini dinledik. Fe bi ayi ala'i rabbike ma diyor ki öyle ise Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bu güzel tilaveti dinledikten sonra inşallah ee, dersimize başlayacağız Bismillahirrahmanirrahim Geceyi gündüze Gündüzü de geceye çeviren Alemi yoktan var eden Hikmetmeye layık olan Tek Rabbime hamd ederim En güzel salat ve selam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Onun tahir ashabının üzerine olsun Rabbimiz Bizi sana layık kullardan eyle. Sözümüze ve amelimize razı olduğun dinle yol göster. Bizi günahlarımızdan arındır. Kur'an ve sünnetle önümüzü aydınlat. Son nefeste adına yakışır tarzda bir ölümle bizi sevindir. Sen her şeye kadirsin. Bugün siz değerli kardeşlerim ve dostlarımla işleyeceğimiz sohbetin konusu daha önce ilan ettiğimiz bu dinin kaygısını kim yıklenecek? Ama sohbetlerimizde geçecek olan gerekli bazı tanımları, meseleleri daha iyi anlamak için e, bazı e, kullanacağımız terimleri açıklamaya uygun gördük. Onun için e, bildireceğimiz mesela bu akşam 3 ana maddeyi açıklayacağız. Bunlar derslerimizde kullanacağımız akide, selef ve ehl-i sünnet ve cemaatin tanımları olacak. Böylelikle konuları daha iyi kavrayıp anlayacak, soru ve önerilerle bizi yönlendireceksiniz. Birinci terimiz akide. Sürekli konuşulur aramızda deriz ki işte akide, İslam akidesi akide şudur budur ama akide nedir ne değildir bunu birçoğumuz bilmez. Öncelikle biz terimleri açıklarken sözlük manasını söyleriz daha sonra da ıslahı yani dinin manasını söyleriz. Sözlük manası hepimizin bildiği gibi sözlükteki kelimenin karşılığıdır. Arapçada bir soru manası vardır sözlerin. Öncelikle biz bir tek bize lazım olanla ondan sonra da ıslahı manasını kullanacağız inşallah. Akide'nin sözlük manası şudur. Akt kökünden gelir. Rabb etmek, onaylamak, sağlam ve yerli yerince yapmak, işini sağlam almak, kuvvetle bağlamak, birbirine kenetlemek, birbiriyle kaynaşmak ve tespit etmek anlamına gelir. Yakin ve cezm kelimeleri de bu anlamdadır. Hani aile yakin falan diyoruz ya, severken o işte. Akide çözmenin zıttıdır. Bir şeyi bağladı, bağlıyor. Ya, düğüm atmak gibi bir şey. Düğüm atmak, bağlanmak. Yani eller birbirine girer. Öyle o manalı yani. Akide, İtikaz sahibinin nazarında hiçbir şüpheyi kabul etmeye hükümdür. Dinde, Akide ise amelin dışında kendisiyle itikazın kastedildiği şeydir. Allah'ın varlığına, peygamberler gönderildiğine, İtikat etmek, hikmet gibi Hikmetmek gibi e, Bu kelimen çoğu yani Akaitten gelir zaten manası da Şimdi özet olarak söylersek insanın kalbinden Kesin olarak bağlandığı şey ister hak ister batıl olsun Akidedir Yani akidenin akide olması için Gerekli olan konu nedir? Kesin olarak Kalpten kesin olarak evet. bağlanması İster bu kötü olsun iyi olsun kötü bir akide olur Yani Sahih olmayan bir akidedir. akidedir. Evet. Veya e, bidat bir akidedir. Evet. Yine akidedir yani sonuçta. Anladım. Anladım. Bir de e, akidenin dediğimiz gibi bir sözlük bir de ıslahı yani dinin manası vardı. Sözlük manasını anlattık. Bağlanmak dedik. Kalp bağlanmak. Akidenin dini manası da kalbin doğrulaması ve nefsin huzur içinde kabul etmesi gereken şeylerdir. Öyle ki bunun neticesinde hiçbir şüphenin ve tereddütün karışmadığı kesin ve sağlam bir inanç hansı olur. Yani itikaz sahibinin nezdinde hiçbir şüphenin bulunmadığı kesin inanç. La ilahe illallahın şartlarını anlatırken biz deriz ki mesela birin yedi tane şartı vardır. Biri yakim. Bak burada da geçiyor yakim. Ne demek ki? Kesin inanç. Bu inancın gerçeğe uygun olması gerekir. Öyle hayali, sanal bir e değil, aklınızdan veya bir çizgi film kahramanı gibi değil. Yani gerçek olması gerekir. Hiçbir şüphe ve zannı kabul etmez ve kesinlik derecesine ulaşmazsa akide de denilmez. Ne olmuş olması gerekir? Hiç şüphe olmayacak, gerçeğe uygun olacak ve kesinlik derecesine ulaşacak ki akide olsun. zaten akide diye isimle sebebi insan kalbinin ona bağlanması bağlanmasıdır yani İslam akidesi Allah Teala'nın huvuviyetine, uluhiyetine isimlerin ve sıfatlarına ki bunlar zaten tevhidin üç mutlığından biridir ki ileriki derslerimizde bu konulara da gireceğiz ne dedik Vuvuviyetine, uluhiyetine, isimleri ve sıfatlarına, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayırlı ve ile kadere sabit olan diğer konulara, dinin temel esaslarına. Ya bu söylediklerimize dikkat ederseniz ne geldi aklınıza? Hani bile anlatılır veya yaz tatilinde hocaya gidince anlatır hani o işte saydamız bu zaten akide ne dedik dinin temel esaslarına zaten bunlar dinin temel esasları selefi salihinin üzerinde icma ettiği şeylere kesin olarak iman etmek ve emir hüküm itaat ve peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uyma konusunda Allah Teala'ya tam bir teslimiyet göstermektir İslam akidesi ne, tabir olarak yani mutlak olarak kullanıldığı zaman onunla ehl sünnet ve cemaat akidesi anlaşılır. Çünkü bu akide Allah'ın kulları için din olarak seçtiği İslam'ın ta kendisidir. Bu akide sahabenin sahabe, tabi'in ve onlara en güzel şekilde uyanlarından oluşan faziletli ilk üç neslin akidesidir. Biz Raşid Şeyde, sahabe nesli derken Kulefe-i Raşid'in işte sahabe nesli üç nesil faziletli nesil derken kimi anlarız? Sahabe ondan sonra gelen tabi ondan sonra gelen tabi tabi. Bunlar bizim üç faziletli nesil diye adlandırdığımız gruptur ve bunlar Kur'an-ı Kerim'de olsun, sünnette olsun üniversiteler, Allah hepsinden razı olsun. İslam akidesinin ehl-i sünnet ve cemaat tarafından kabul edilmiş onunla eş anlamlı ve onu ifade eden başka isimler de vardır. Tevhid. Bak ilerideki e, açıklayacağımız konulardan bir tanesi. Sünnet, usul-ü din, fıkıh-ı ekber. Büyük fıkıh yani. Şera ve iman. Bu isimlerden bazılardır. Hanefi mezhebinden olanlar da İmam Hanefi Rahimallah kitabı fıkıh-ı ekber şerhi var. Oradan e, akıllarına getirsinler yani. en sünnet ve cemaatin akide ilmini ifade etmek için kullandıkları en meşhur tabirler bunlardır. Ne dedik? Tehid, sünnet, usulüttiyim, fıkıh, ekber, şerâ ve iman. Bunlar akide ile eş anlamlı kelimeler. İnşallah daha sonraki derslerde bunları da açıklayacağız. Şimdi akideyi anlattık. Biz akideyi anlatırken sözlük manasında ne dedik? Ee, insanın kalbinde kesin olarak bağlandığı şey dedik şey rabbetmek, onaylamak sağlamaya yerine yarınca ama işini almak, bağlanmak manasında kullandık ıslahı terimi de en son anlattık zaten ee, sef'in tanımına geçeceğiz şimdi selef selef nedir işte selefi salihin der selefin akidesi der selef der Halefi ve selefi bir sürü kelimeler vardır. Kelimeler, terimler vardır. Ama bu kelimelerin manasını açtıkça göreceğiz. Şimdi selef, geçen, önceden gelip geçmiş olan demektir. Geldi geçti ki mesela benim dedem, ölmüş olan dedem. Nedir benim selefimdir, niye benden önce geldi geçti. Zaten kelimenin manası da o. Önceden gelen geçen sonraki derimlerden önceden geçen bir toplu veya daha önce geçip giden bir kavme de selefidir. Bizden daha önce gelen, daha önce giden bir kavme bizim selefimizdir. Zuhruh Suresi 55 ve 56. ayette Allah subhani ve teala şöyle der. Böylece bizi öfkelendirince onlardan intikam aldık. Hepsini suda boğduk. Onları sonradan gelenlerin geçmişi yani seleften ve bir İbret örneği kıldık Yani onların yaptıkları şeyleri Yapanların senefi kıldık Kendilerinden sonra Gelenler onlardan ibret alsınlar ve Onların hali başkalarına Ders olsun diye böyle yaptık Bu tür e, ayetler Kur'an'ın kerimde sıçraya bulunmaktadır Bize ibret olsun diye Bizden önce gelip geçen Kavimlerin başına gelenler Öğlen kavimler yerlen kavimler yerine görebilen kavimler veya e, Allah'ın kendilerine izzet verdiği kavimler hep bizim selefimizdir. Şimdi selefi ne dedik? Gelen, bizden önce gelmiş geçmiş. Bizden önce geçenler. Bizden önce yaşayanlar manasında kullandık. Sözlük manasını. Mesela selef bir şöyle düşünelim. Yaş ve fazletçe bizden üstün olan ve bizden önce yaşamış manasında bilir. İşte bundan dolayı Tabinin ilk nesline Selefi Salih denmiştir. Onun için deniyormuş yani faziletçe ve yaşça bizden üstün olduğu için sahabenin ilk dönemine Selefi Salih'in diyoruz. Selef kelimesinin terim anlamı. Akait alimleri tarafından Selef kelimesi yalın olarak kullanıldığı zaman yani mutlak olarak kullanıldığı zaman onlara bütün tanımları ya ya da tabiine ve onların yolundan giden faziletli nesile dalalet eder. Biz selef dediğimiz zaman selef-i dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Sahabe tabi ve onların yolundan giden faziletli nesile. Kimdir bunlar? bebe tabiin. tabi Be, tabiini görmüş olanı. Sahabe kimdir? Nebu Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem'i ömründe bir kere bir kez bile görmüş olana o sohbetine katılmış olana biz nedir? Sahabe deriz. Evet. Ve o sahabeyi görene de tabiim deriz. Tabiimden sonra gelen nerede tabiimle e, oturup konuşmuş, onlarla birlikte cihada çıkmış, ders yapmış, namaz kılmış kişilere sohbet etmiş kişilerine tabi tabiim deriz. Bunlar zaten ümmetin e, faziletli üç nesli. Selefi, Salih'in diye adlandırdıklarımızdır. Allah hepsinden razı olsun. Onlar İmamlıklarına, faziletlerine, sünnete bağlılıklarına ve bağlılıktaki önderliklerine ve bidetten sakındırdıkları tanıklık edilen meşhur imamlardır. Onlar imamlıklarında ve dindeki yerlerinin büyüklüğüne, büyüklüğünde illetin itfak ettiği kimselerdir. Zaten bu din Allah subhanehu ve teala tarafından Cebrail aleyhisselam eliyle Nebu aleyhisselam sallallahu aleyhi ve selleme gönderildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve dini sahabeye öğretti. sahada radıyallahu anh tabi'ne, tabi'in ve tabiine tabi öğretti. Onlar bu dini nasıl anladı, nasıl öğrendi, nasıl yaşadıysa biz de aynı şekilde öğrenmek, aynı şekilde yaşamak ve aynı şekilde anlamak zorundayız ki bu e, selefi hecidir işte. Selefi hiç budur. Üç Faziletli üç nesle olma. Selef-i menseh-i Allah Teala Risa e, suresi 115. ayette şöyle buyuruyor. Kendisi için doğru yol apaçıkları olduktan sonra kim pekandere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu önünde bırakır ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir. Ayette zikredilen müminler Kur'an'ın kendileri hakkında indiği ilk mümin topluluk olan Sahade topluluğudur Diğer ayette Teyre suresinin 100. ayette İslam dinine girme konusunda Öne geçen ilk mühacirler ve ensar ile Onlara güzellikle tabi olanlar Var ya işte Allah onlardan razı olmuştur Onlar Allah'tan Razı olmuşlardır Allah onlara içinde ebedi kalacakları zemininden örmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük bir başarıdır. İşte eylem nesil bu. Allah subhanehu teala'nın onlara verdikleri onlara sundukları zemininde örmaklar akan cennetler evet. ve ebedi kalma. İnşallah Allah subhanehu teala onları bizlerle, bizleri onlarla buluşturur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu Buhari ve Müslim'de geçen ve sahih bir hadistir. İnsanların en hayırlısı benim içinde bulunduğum nesil. Sonra onlardan sonrakiler, sonra da onlardan sonrakiler gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri ve onlara en güzel şekilde tabi olanlar bu ümmetin sebefidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinin ve onlara en güzel şekilde tabi olanların çağırdığı şeylerin ve çağıran herkes selefin yolundadır. Bu konuda hiçbir zaman sınırlamasına gitmek şart değildir. Bilakis şart olan şey akibede, ahkanda, ahlakta bütün tutum ve davranışlarında selefin anladığı şekilde kitap ve sünnete muvaffakat etmektir kitap ve sünnete uyan herkes aralarında uzak bir zaman ve mekan farkı da olsa selefin izleyicisidir. Onlara muhalefet ise onların arasında yaşasa bile onlardan değildir. Eşten münafıklar. Yanında da birlikteydiz. E, e, sefere çıktılar. O meşakkate katlandılar. Ama ne oldu? Olmadı. E cehennemin en alt katına atıldı. Münafıklar cehennemin en alt katındadır. Niye? Allah'ı Resulü müminleri ve kendilerini kandırdılar. Allah subhane ve teala onları cehennemin en altına attı. Orada bak olmalarına rağmen selefimiz değil bizim onlar. Ama biz bugün veya bizden sonrakilerin veya bizden öncekilerin akide ve akide ahlakta selefin anladığı şekilde yaşıyorsak öncekiler bizim selefimiz bizde bizden sonrakilerin selefiyiz. Olay bu. Selefi salihin imamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Biz her şeyimizi ondan öğreniriz. Ve her şeyimizi ondan alırız. Araya da hiçbir aracı koymayız. Çünkü aracıya gerek yok. Allah subhanahu ve teâlâ ulaşılabilir. Allah'a nasıl ulaşırız Duamızla. Nebu aleyhisselam'a nasıl ulaşıyoruz sadece? Yanımdaydı zaten. Biz ne yaparız? Onun sünnetine uyarak ona ulaşmış oluruz. Muhammed Allah'ın elçisidir. Ayette geçiyorlar. Fethi Suresi 29'da müminlerin tarifi var. Zaten bu Selefin imamının Resulü'ne sallallahu aleyhi ve Sellemin olduğunun da delilidir. Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunan kafirlere karşı çetin kendi aralarında merhametlidirler. Onları yukuya varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan Lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu, onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir. Onlar filizini vermiş bir ekin gibidir. Onu kuvvetlendirmiş, ekincilerin hoşuna gidecek şekilde kalınlaşmış ve gövdesi üzerine dikilmiştir. Müminlerin böyle olması da, kafirleri onlara karşı öfkelendirmek içindir. Allah onlara iman edip, Salih amel, Allah onlara iman edip salih amel işleyenlere mağfiret ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Fethi 29. Burada zaten müminlerin özellikleri ve müminlerin imamı Nebu Aleyhisselam anlatılıklıdır. Allah Teala kendisine itaati ve Resulüne itaati birlikte zikretmiş ve şöyle buyurmuştur Nisa 69'da. Kim Allah'a ve Resulü itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu peygamberler, sıbbikler, şehitler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır ki bu bize de teklif edilen şey. Kim Allah'a ve Resulü'ne itaat ederse. Bak nereye koydu? Peygamberler, sıbbikler ve şehitler ve salih kişilerle. Ya işte burada Allah ve Resulü'ne itaat bizi yani kişiyi nereye götürür? Ayrıca Nisa 80. ayette de Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Şimdi sünnetlerin ihmal edildiği bir dönemde sünnet deyip bırakıldı. işte yap, yapsan olur yapmasan olur diye kişiler bak aslında sünnet nasıl farz oluyor. Bak bu ayet okursak kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur yüz çevirine gelince seni onların başına betçi göndermedik. Çok da önemli değildi yani zorla. Bu şey yaptı zaten birçok ayette bu konu geçiyor. Bakara suresinin ilk başında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ee sonucunda bir sonuç alamaması tebliğine cevap verilme bir sonuç, sıkıntı ne diyorlar? kördür. Sağırdır. Aynı şekilde ee yerini yok Kur'an-ı Kerim'de. Aslında bu Nisa suresi 80. ayet ee, sünnetlerin farz gibi de algın olabileceğine çünkü Nebu Aleyhisselam Allah'tan aldığını bize getirmişti biz de ona uymak zorundi. Biz Nebu Aleyhisselam uyarsak Allah'a da itaat etmiş gibi oluruz yine Misa 14'te kim Allah'a ve peygamberine karşı isyan eder ve sınırlarını aşarsa Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için Altı, alçaltıcı bir azap vardır Ya işte Allah Teala Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'in Bizim için kendisine uyulması Ve izinden gidilmesi gereken En güzel, en uygun ve en ideal Örnek Ve önder olduğunu bildirmiş Ve şöyle buyurmuştur Ahzab 21'de And olsun ki Resulullah Sizin için Allah'ı ve ahiret gününe Kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için bir örnettir. <gülüyor> sonra selefin en faziletlerin, faziletli olanlarını söyleyeceğiz. Bir ara boşluk vereceğiz. Biraz dinleneceğim yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra selefin en faziletlisi dinlerini ondan sadaka ihlas ve ihsan ile alan sahabe-i kiramdır. Mitirim Allah Teala şu yüce kitabında onları şöyle tanıtmaktadır. Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice evler vardır. İşte onlardan kimi sözünü yerine getirip o yolda canını vermiş kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar içinde onlar hiçbir şekilde sözleri değiştirmemişlerdir. ahsap 23 bu ayet Musab bin Eneir'in mezarı başında indi. Allah ondan da razı olsun. Bu kutlu sahabeyi de anmış olduk. Onların ardından bu ilk faziletli nesillerden sonra gelenler vardır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar hakkında şöyle buyurmuştur. İnsanların en hayırlısı benim içinde bulunduğum nesildir. Sonra ondan sonrakiler sonra da onlardan sonrakiler gelir. Bu sebepledir ki sahada ve uyumaya başkalarından daha alattır. Bunun sebebi onların imanlarındaki sadakatları ve ibadetlerin ihlaslarıdır. Onlar akidenin bekçileri, şeriatin koruyucularıdır. Söz ve amel olarak şeratla amel önlerdir. Bundan dolayıdır ki Allah Teala dinini yaymak ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini tebliğ etmek için onları seçmiştir. Bir başka hadiste buyurmuştur. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan bir hariç, hepsi cehennemdedir. Kurtulan fırka hayırlısıdır. Ey Allah'ın Resulü diye sordular. Benim ve ashabımın yönünden gidenlerdir buyurdu. Elbani bu, bu hadis hakkında sahih dedi ve tırmızıda de geçen bir hadistir. Diğer zamanlarda selefi salihine uyan ve onların yolundan giren herkese hem onlara nispet etmek hem de selefin yoluna muhalefet ederek başkasının yoluna uyanları ayırt etmek maksadıyla selefi dönmüştür. Neymiş? Diğer zamanlarda yani günümüzde veya bizden işte sahabeden sonraki zamanlarda onların etmek hem de selefi yoluna muhalefet ederek başkalarının yoluna uyanlardan ayırt etmek bidatçılardan Hayır etmek için serefi demiştir. Nisan suresi 115. ayette Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Kendisi için doğru yol apaçık belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakır ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir. Herhangi bir Müslümanın onlara mesuf olmakla iftira If, e, i̇ftihar etmekten başka bir duygu ve düşünceye sahip olması caiz değildir. Selefilik lafzı artık Selefi Salihinin İslam'ı algılamak, anlamak ve uygulamak noktasında izledikleri yönün ve yöntemin özel ismini ismi haline gelmiştir. Buna göre Selefilik kavramı Allah'ın kitabına ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih sunnetine açıkta ve gizlide sımsıkı sarılan, ilk 3 neslin yanından giden ve kıyamete kadar onları izleyen kimseler hakkında kullanılmaktadır. Kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra inşallah devam edeceğiz. Evet sevgili dostlar, e, Ezin Efendi e, Nedim Yıldız'ı dinledik ve e, kısa bir reklam aramız var sevgili dostlar. E, bu reklam aramız yaklaşık bir 5 dakika sürecek. Ondan sonra tekrardan Nedim Yıldız sizlerle olacak. Hepinize iyi dinlemeler diliyoruz. Efendim, Ezin Efendisiniz. Kısa bir ardından yine birlikte olduk. Nedim Yıldız Beyefendi ile dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet soru Nedim ödüllü buyurun. Değerli dostlarım ve kardeşlerim. Şimdi ehl Sünnet ve'l-Cemaat'in tanımını yapacağız. ehl Sünnet ve'l-Cemaat sorduğumuz zaman yolda, kahve, doğruda, kime, gibi denk gelirsek ehl Sünnet ve'l-Cemaat der. Ondan sonra konuşur ve de kendini ehl Sünnet'e nispet eder. Bu ehl Sünnet nedir? Ne değildir? Bunu göreceğiz. Bu arada Şarkı Türk'ü de dinlettirildi herhalde sizlere. Değerli kardeşlerim... Akide ve Selef'in... Ara yerinde şarkı... Bu da apayrı bir olay işte... Zaten bu... Ehl-i Sünnet, Ehl sünnet ilk Sünnet kez böyle bir... Program yapmıştır... Sünnetin... Sözlük manası... Sünnet... Kelimesi... Bir şeyi açıkladı... Ya da... Şöyle diyelim... Sünnet ister öğlen olsun... İster verilen olsun Yol ve gidişat anlamına gelir Öğlenme yerilen Yani Yol ve gidişat de yerilse de Yol ve gidişat anlamına gelir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Şu sözünde geçen sünnet kelimesi Bu anlamda kullanılmıştır Buhari'nin ve üstünde geçen bir hadis Sizden öncekilerin sünnetlerine Karış karış ve arşın arşın olacaksınız. Yani din ve dünya işlerinde oğulların yolundan gideceksiniz demektir. Diğer bir hadiste ve aynı anlamda kullanılmaktadır. Kim İslam'da güzel bir sünnet ortaya koyarsa ona hem ortaya koyduğu sünnetin ecri hem de Ondan sonra onunla amel edenlerin ecri verilir. Ancak şu kadar var ki onunla amel edenlerin Ecirlerinden de bir şey eksiltmez. Hemen onun tersi başlayacak. Kim İslam'da kötü bir sünnet ortaya koyarsa. Burası ne? Çünkü oluyor? E, Çünkü bu Müslüm'de geçen bir hadisliğine yani yaşayış ve tas manasında kullanılıyor sünnet sünnetin kelime manasından sonra e, ıslahı manasına geçiyoruz. Kelime manası yol anlamında, gidilen yol anlamındaydı. Islahı manası neydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının ilim, etikat, söz, amel ve takrir olarak üzerinde bulundukları tutum ve davranışlardı Aynı şekilde sünnet İbadetler ve itikatlarda izlenen yol içinde kullanılır Sünnetin karşı bidattır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sahih bir hadiste Ebu Dot'ta geçer ve Elbani Bunu sahih olduğunu bildirdi Muhakkak ki benden sonra Yaşayanlarımız pek çok ihtilaf Görecektir Size benimle doğru yolda hidayet Üzere bulunan halifelerin Sünnetine bağlanmanızı tavsiye ederim İşaret ettiğim yer neresi beni ve doğru yola yani ve sahabenin yoluna işaret ediyor. İşaret edilen nokta, bize gösterilen yer, e, peygamber sallallahu aleyhi ve tarafından hep e, sahabe, tabiim ve onun yolundan gidenler. Cemaat, şimdi ehli sünnet vel cemaat, sünneti dedik gidilen yol dedik, ister kötü olsun iyi olsun yol manasından ee, cemaat nedir c kelimesinden türetilmiş birleşmek manasından toplandım anlamındadır iştima kelimesi de burada mesela askerde hani önce daha sonra toplandı ya dudukçalıyor iştima geçin falan iştima iç işt bak iştima der Türkler buna ama iç c ile buradan gelir askerlik yapanlar bilir veya gidecekler gelenler neyse. Cemaat çok sayıdaki insan topluluğu demek olduğu gibi belli bir maksat etrafında toplanmış, insan topluluğu anlamında da kullanılır. Şimdi cemaatli, mesela toplumlar adamlar ama cemaat değildir. Çünkü cemaat olabilmesi için belli bir maksat olması gerekir. Yani cemaat herhangi bir iş için toplanmış olan topluluk demektir. Öyle e Orada geçerken işte inşaata bakmak için Veya sel olmuş Sel suyuna bakmak için Toplanan grup cemaat değildir Çünkü belli bir maksadı yoktur bunların Organize bir hareket değildir Yani organize bir hareket olması gerekir Cemaat olması için Bu akşam bizimki mesela biz burada toplandık ee, Kaç kişi var öbür tarafta Veya dinleyenler Öbür odada dinleyenler, burada bulunanlar Bir cemaatiz biz şu anda Çünkü bir, belli bir maksat için toplandık. Cemaatin ıslahı, evet. yani terim manası da şudur. cemaat tüm Müslümin, Müslümanların cemaati demektir. Onlar da ashab, kabin ve kıyamet gününe kadar en güzel şekilde onlara uyan kitap ve sünnet üzere birleşmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gittiği yolu açıkta ve gizlilikte izleyen İzleyen bu ümmetin selefidir. Ya yani bak tekrar söylüyorum cemaat olması için yani müslümanların cemaat olması için ashab tabiyle kıyamet gününe kayra onların yolundan gidenler, onlara uyanlar olacak. Allah teala mümin kullarına cemaat olmalarını, birbirlerine kaynaşıp yardımlaşmalarını emredip teşvik etmiş. O ara ayrılığı, ihtilafa birbirlerinin boğazına sarılmayı yasaklamıştır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. 103. ayet Ali İmran 103. ayette Allah'ın ipine topluca sarılın ve parçalanmayın. Buradaki ip ne? Allah'ın dini. Şimdi buradaki ip ip kelimesi bizim saman sardığımız ip veya zeytin odunlarını bağladığımız ip değil. Buradaki ip Allah'ın ipinden kastedip bu ve yine Ali İmran suresi 105. Ayette, kendilerine apaçık Dilegiler geldikten sonra Parçalanıp ayrılığa düşenler gibi Olmayın Bunlar Kur'an'dan delillerdi Şimdi peygamber Sallallahu aleyhi ve sellemin Hadislerine bakacağız Ebu Davud'dan Yine Elbani'nin Sahih dediği bir hadis Şüphesiz bu ümmet 73 firka ayrılacaktır. Bunlardan 72'si cehennemde Bir tanesi de cennette olacaktır ki bir o da cemaattır. Bu soruya onu yazacağım. Evet. Cemaate sarılın, ayrılıktan sakının. Çünkü şeytan tek başına tek başına olanla beraber Üçü kişiden nispetle nispeten daha uzaktır. Kim cennetin geniş yerini istiyorsa cemaatten ayrılmasın. İnanmaz Ahmet hamdını Hamdol'un müstebinde geçer. Eğlenimiyle sahip edilir hadislerdendir. Allah şeyhimiz İmamımız Ahmet bin Hamdol'den ve ömrümden razı olsun. Ve yüce sahabe mesut ee, Resulullah'tan şöyle dediğini söyledi cemaat tek başına kalsan bile hakta uymaktır bazen sayıyı çoğaltamayız çok olmaz sayımız ama tek başına olmak da hak üzere tek başına olan da yine cemaattir yaptığımız açıklamalardan ortaya çıktığı gibi sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve yolunu izlemek cemaat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda yürüyen topluluk demektir Buna göre şimdi toparlıyoruz Bu zamana kadar anlattıklarımızı Ehl-i sünnet ve cemaati toparlayacağız Sünnet neydi? Rasulün yöneliyiz demek Cemaat Rasulün yolundan giden topluluktu ehl sünnet ve cemaat Peygamber sallallahu ve sellemin Ashabının Ve onlara tabi olanların Sünnetine sımsıkı sarılanlar inanç, öz ve amelde Onların yolundan gidenler onlara uymada kararlı ve istikrarlı olanlar ve bidatlardan uzak duranlardır. Onlar kıyamete kadar var olmaya devam edecekler, galip ve müzaffer olacaklardır. Onlara tabi olmak, hidayet, muhalefet etmek işte, muhalefet etmek ise sapıklıktır. İşte bu ayet etin masura dediği, Allah'ın üzerine yardımını gönderdiği cemaatin bir tanımı budur. Şimdi Ehl-i Sünnet ve cemaati söylerken ne dedik biz? De? Sünnet, Rasul'un yerini izlemek. Cemaat, Rasul'un yerinde yürüyen topluluk. Ehl-i Sünnet ve cemaati böylece açıklamış olduk. Şimdi Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın özelliği var. Kısaca onlara da duyuracağız ve bitireceğiz. Ehl-i Sünnet ve Cemaat ister itikat, ister ahkam, İster ve tutuk ve davranış bakımından olsun, ifhat ve tefrit, aşırılık ve katılık arasında orta ve dengeli bir topluluktur. Vasat bir topluluk yani. Nitekim bu ümmette diğer milletler arasında orta bir ümmettir. Din hükümlerini sadece kitap ve sünnet alır. Kitap ve sünneti enverir, naslara teslim olur ve onları selefin metoduna uygun bir ve vegalen inanımız Nezir sallallahu aleyhi ve Onların sözlerinin tamamını alarak ve ona muarif olan şeyleri terk ederek tazim ettikleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışında bir imanlar yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve hallerini, sözlerini ve fiillerini insanlar arasında en iyi bilenler onlardır. Bu sebeple insanların içinde sünneti en çok sevenler ona tabi olmaya en çok gayret gösterenler ve sünnet evline en çok dost olanlardır. Din konusunda tartışmaları terk edip tartışan taraflardan uzak dururlar. Tehrik, aşırılık ve katılık arasında orta ve dengeli bir tıklılık. vasat bir topluluk yani. Nikot Selefi Salihine saygı duyup yücretler. Selefi Salih'in yanı en selametli ilme en uygun ve en sağlam ve en hikmetli yol olduğunu anlıyorlar. Bundan başka olan hepsi belalettir, bidattır ve kötüdür. Fasit değeri terk ederler. Şeriatın tümüne teslim olurlar. Nakli akıldan önce görürler. Aklı nakle boyun eğilirirler. Aynı mesele aklındaki lastarın arasını bulur. Müteşabih olanları muhtemelen işinde anlamaya çalışırlar. Onlar İslam, sünnet ve cemaat isimlerinin dışında başka bir isimle kendisini isimlendirmezler. Müslüman isminden başka bir isim almamız zaten caiz değildir. Sahih akideyi, tevhidi, dost doğru dini yaymaya, insanlara bunu öğretip irşat etmeye, nasihat etmeye ve onların işleriyle ilgilenmeye çalışırlar. Sözlerinde, etikatlarında ve davetlerinde İnsanların en sabırlılarıdır. Cemaate ve kaynaşmaya önem verir. İnsanları buna çağırıp teşvik ederler. Ayrılıkları ve ihtilafları bir kere atar ve insanları ondan sakındırırlar. Birbirlerini severler. Birbirlerine merhametlerdirler. Aralarında yardımlaşırlar. Petif suresi 29'u okuduk zaten burada. Ee, Müslümanların yani ehl-i sünnet menücündeki Müslümanların özelliklerini anlattır. Birbirlerine karşı e, şefkatli, karşı şiddetli diyordu ya an, okuduğumuz ayette. Birbirlerinin eksiklerini kapatırlar. Başkalarıyla dinin kurallarına göre dost ve düşman olurlar. Yani onlar yani ehl-i sünnet insanların ahlakça en güzeli ve Allah'a itaat ederek kendilerini temizlemeye en çok dikkat edenlerdir. Öfku en geniş, en uzak görüşlü, farklı görüşlere en tahammüllü kimseler onlardır. Bu adabını ve usulünü en iyi umarabilirler. Değerli kardeşlerim, istarım. bu akşam üç tane terimi açıkladık. Akide, sünnet, ehl sünnet ve ceman. İnşallah daha sonraki derslerde ee, diğer terimleri önümüzdeki hafızalara tevhid ve tevilin 3 ünüklerini, bunları işlemek nasil olursa inşallah. Ee, bu arada terimlerini duyduk. Daha önce işte bir iki gün dün bugün olan kötü olayların Allah subhane ve teala Ümmeti ayrılıktan uzak tutsun Birbirimize keletmesin Ve Yahudinin, şeytanın e, Kirli emirlerine bizi alet etmesin Allah Subhanahu ve teala Sizleri cennetine alsın Ve hepinizi cennetinde buluştursun inşallah Hocam çok teşekkür ederiz ee, Soruyu alıyor musunuz soru? Yok Yok e, siteye giriyoruz fakat üye mi olmak gerekiyor yazmış Zeynep'i takvi arkadaşımız hocam soru alıyor musunuz dinleyicilerine tamam buraya. hocam o zaman yani siz söyleyin soru, yani. Ezin efendim dinleyicilerine yani. soru e, sormak isteyen kardeşlerimiz e, mail'lerini atmaya başlamışlar o kardeşlerimiz mail'lerini alsınlar Haftaya, yani. tabii haftaya devam tamam. ederiz. Tamam. Haftaya bunların cevabını ee, veririz. Sitemizin altında bulunan medyayı biliyorum. Bir dakika veriyorum. Evet. Kardeşim size bilgi verecekler atacağım. Evet sevgili dostlar. Nedim Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığı için kendilerine dinli sohbet gerçekleştirdik kendisiyle. Allah razı olsun diyoruz. Her hafta çarşamba günü bizimle birlikte olacak kendileri. Allah izin verirse tabii ki. E, sitemizin Medeplerin altında bulunan Ezin FM, istek attığı bölümünden sonra ve görüşlerimizi Ezin Efem Facebook'ta bulunan Facebook'ta bulunan Ezin sayfasına yapabilirsiniz sevgili dostlar. Orada e, bir şeyler yaz, bir şeyler paylaşıyor. Oradan e, sorularınızı hocamıza gönderebilirsiniz diyorum Nedim Bey'e. E, yayınımız programımız e, şu anda sona ermiştir. Nedim Bey iken katıldığından dolayı programımıza çok teşekkür ederiz Tabi. Ve e, şimdi sevgili dostlar e, Rahman süresi sizlerle oluyor. Ve ardından yine e, devam edeceğiz göreverliğimize izin efendi.